Abdulkadir Geylani'nin Salavat Duası. Allahım, kulun, Peygamberin, sevgili kulun, ümmi nebi Rasulun olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve arkadaşlarının hepsine rahmet ve selamet. Allahım, kulun, Peygamberin, sevgili kulun, ümmi nebi Rasulun olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme.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 Allah'ım, salat ve selamın en üstünlüğü, bereketlerin en bolunu ve ikramların en kıymetlisini, insanlığın en şereflisi, imani gerçeklerin hazinesi, iyiliklerin tecelli şahikası, gizli sırların konağı, peygamberler gerdanlığının mücevheri, rasuller ordusunun öncüsü, yüce nebiler kafilesinin komutanı, yaratılanların en üstünü, en Yüce izzet ve Şeref Sancağının Bayraktarı Şeref dizginlerinin sahibi, Sonsuzluk sırlarının şahidi, Önceden gelip geçenlerin nurlarının müşahidi, Değerler lisanının tercümanı, İlim, güzel huy ve hikmetin kaynağı, Külli ve cüz'i varlığın aynası, Ulvi ve süfli varlığın gözbebeği, Dünya ve ahiret binasının ruhu, İki dünya hayatının kaynağı, kulluk rütbelerinin en üst seviyesini gerçekleştiren, seçilmiş makamların ahlakıyla ahlaklanmış, en üstün dost, en sevilen kul Efendimiz, peygamberlerin sonuncusu peygamberimiz, bin oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesini, bütün arkadaşlarına, ilmin sayısınca, kelimelerinin sayısınca, seni ve onu ananların her anışında, gafillerin seni ve onu anmaktan her gaflet edişinde devamlı ve ebedi rahmet et. Kıyamete kadar onu selamınla kuşat. Allah'ım, her lanetli şeytanın şerrinden, her inatçı zorbacının şerrinden, her şerlinin şerrinden, kötü kazanın şerrinden, yere giren ve yerden çıkan her şeyin şerrinden, Gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden, perçeminden tutacağın her canlının şerrinden beni koru. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir ve O her şeye yücü yetendir. Şüphesiz ki benim koruyanım kitabı indiren Allah'tır ve O bütün salih kullarını görüp gözetir. Ey Muhammed! Yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter.'' Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir. Allah'ım rahmetinle, fazlanla ve kereminle gam ve kederimi gider, hüznümü aç, düşmanımı helaket ve zelil kıl. Ey cömertlerin en cömerdi, ey rahmet edenlerin en merhametlisi, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine salat ve selamet. Allah'ım, senden diliyor, katında seçilmiş Habibinle sana yöneliyorum. Ey sevdiğimiz Allah'ın Resulü! Biz, seninle Rabbimize ulaşıyoruz. Yüce Mevla'nın huzurunda bize şefaat et. Ey temiz, güzel Resul! Allah'ım, Katındaki makamı hürmetine onu hakkımızda şefaatçi kıl. Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu hakkımızda şefaatçi kıl. Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu hakkımızda şefaat kıl. Bizi ona salat ve selam getirenlerin en hayırlısı, ona yakın olanlardan, ona ulaşanlardan kıl. Bizi, ölü ve diri bütün Müslümanları bağışla. En son duamız şudur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım Öncekiler içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Allah'ım Sonrakiler içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Allah'ım Peygamberler içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Allah'ım Resuller içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Allah'ım! Kıyamet günü yüce varlıklar içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Allah'ım! Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, üstün makamı, şeref ve büyük dereceyi lütfet. Allah'ım! Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandım. Fakat onu dünyada görmedim. Onu Cennette görmekten beni mahrum etme. Sohbetiyle beni rızıklandır. Beni onun dini üzere öldür. Onun havuzundan içir ki bir daha ebediyen susamayalım. Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter. Allah'ım, benden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna salatü selam ulaştır. Allah'ım, onu görmediğim halde inandım. Onu cennette görmekten beni mahrum etme. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyük şefaatini kabul et. Üstün olan derecesini daha da yükselt. Dünyevi ve uhrevi isteklerini ona ver. Allah'ım, beni Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutan, saygınlığını yücelten, sözünü yükselten, ona verdiği sözü ve antlaşmasını tutan, ordusuna, davetine yardım eden, O'na tabi olanları ve grupları çoğaltanlardan eyle. O'na tabi olanlara vefalı eyle. Yoluna ve sünnetine muhalif olmayanlardan eyle. Allah'ım, senden beni peygamberin sünnetine uymaya muvaffak kılmanı istiyorum ve getirdiği şeylere aykırı davranmaktan sana sığınıyorum. Allah'ım, Nebin ve Rasûlün olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden ne istediyse ben de onu istiyorum. Allah'ım, Nebîin ve Rasûlün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana nelerden sığındıysa, ben de onlardan sana sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, beni nur kıl. Kalbimde, aklımda, kulağımda, gözümde, üstümde, sağımda ve solumda nur kıl. Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver. Beni nur yap ey nur. Zatın ve sıfatın hürmetine. Habibinin sevgisi, kitabının sırrı hürmetine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuru hürmetine, rahmetinle beni aydınlat, ey merhametlilerin en merhametlisi.